678. konu Şura'nın ehil olanlara bırakılması, Hazreti Ömer'in öldürülmesi, halife seçiminin 6 kişiye bırakılması ve İbn Abbas'ın Hazreti Ömeri övmesi. Ebu Lulu iki hançer darbesi vurarak Hazreti Ömer'i öldürmüştü.